Elhamdülillah el-yazihedana yihadâ ve mâ kunnân nehtediye levlâen hedâna Allah ve mâ tevfîqi ve ac-sâmi illâ billâh neqad Rabbina bilhaq sallu alâ Resûlina Muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem sallu alâ tabibe kulûbina Muhammed Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed Allahumma salli ala sayyidina Muhammed wa ala ashabih. A'udhu billahi as-semi'il alim minash shaytanir racim. Rabbia'udhu bika min Bismillahirrahmanirrahim. 14 verse. A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم şimdi Referandum yapacağız. Bazıları rica yollarmış ki biraz daha erkene alınsa diye. Bu hususta tabii size soruyorum. Kaldır eller indir eller. Karara varıyorum. Dolayısıyla şimdi yedi buçukta namazı yedi buçuğa alsak sekizde sohbet başlasa diye bunu daha uygun görenler parmak kaldırsın bakalım. Yani ekseriyet mi oldu? Ne anlıyorsunuz? Benim gözüm de görmüyor çok. Arkaları falan. He? Uygun mu? He? O herkesi memnun edemeyiz. Ekseriyete bakacağız. He? He onları görmüyorum ben. O şimdi burası onu yansıtır. O ortalamayı alırız. Yani burada fazlalık 8'den e, başlayalım istiyorsunuz. Fazlalık. E, i̇nşallah diye. Hem şimdi biraz da arttı. Kapıda çok bekleme olmaya başladı. O kapıdaki beklemek de beni rahatsız ediyor halk. Camların önüdür. O da huzursuzluk ve rahatsızlık verir halka. Bu da iyi bir şey değil. Ondan dolayı da erken alırsak belki bu beklemeyi de biraz. Barajlarız biz namaz kılana kadar falan ancak gelile. Kapıda bekleme birikim olmasın. İnşallah yedi buçukta diyelim inşallah. Namaza duracağız yani. Yatsıya. Sohbet fesek sekizde başlasın. rahman. Bu epey bir zaman gider. Sonra akşam namazı da sekizi geçiyor. O zamana kadar daha var kaç ay. Ona göre düşünürüz. O vakit akşamdan sonraya alınmak zorunda kalırız. rahman. Birinci mesele bu. İkinci mesele allah Teala, Mütekaddes Hazretlerimiz, bizleri bu meclislerde istimaa, toplanmaya, bir araya gelmeye, muvaffak ettiğine göre bizim hayrımızı diliyor. Bizim hakkımızda hayır diliyor Allah'ımız. Celle Celal Nereden anlıyoruz? Bizi doğru yola sevk ettiğinden anlıyoruz. Bize ilim meclisini gösterdiğinden, öyle bir sohbete, öyle bir derse, Öyle bir meclise bizi kavuşturuyor ki Şu anda Bundan büyük bir iş yok Kim ne iş yapıyor olsa bundan büyük bir işi şu saatte Yapamaz Ya işte bir buçuk saat sen sohbet edip dağılana kadar falan Ben efendim işte Dakikada bir sayfa okur en hızlı okusa Ne yapıyorum efendim Yüz sayfa Kur'an okuyorum Diyelim Ne eder mesela? o 400 500 500 Kur'an okuyorum ben bir buçuk saatte mesela. Öbürü dedi bin kere salavat getiriyorum. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammedu aleyhi ve sellem. dedi ki kat bir şerif yapıyorum. Benim öbürü dedi ki şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. dedi. Sen ne yaptın şimdi? Geldin buraya ilim meclisine geldin işte. Hangi haftadan Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat gördü, mescitte ne yapıyorlardı? Fıkıh müzakeresi, ilim meclisi, ders yapıyorlardı. Bir cemaatta gördü, Kur'an okuyorlardı. Hangisinin yanına gitti? Kullüküm ala hayr, hepiniz hayır üzeresiniz buyurdu ama ben din ilimle kaimdir. Ben ilim meclisinde olanların yanına oturuyorum. Onun için öyle bir meclisteyiz ki, kim Allah'ın dininin ilmi üzere bir meclistedir? Muhammed Mustafa gelse sallallahu aleyhi ve sellem o meclise teşrif eder. Anladın mı? O meclisteyiz. 34 JZB 65 34 JZB 65 Mavi araç. İzamet yerine alınır. Dolayısıyla Rabbimizin hayır murad ettiği kullardanız. Hadis i şerif bunu söylüyor. Ben yüridillâhu bi hayran fit din. Allah kimin hakkında iyilik dilerse onu dinde fakih yapar. Yani dinde ince anlayışa sahip kılar. Yani din ilmini ona öğretir. Bu ilmin öğrenme yolda ya bir hocanın ağzından alınır ya da bir kitaptan okunur. Başka da bunun yolu yoktur. Bazı sene manevi ricelden olur, Allah'ın muradı olur, o başka. Gece yatar efendim, cahil sabah kalkar, alim o başka, o da sana bana mı vuracak? O birkaç kişiye vurmuş olabilir tarihte. Değil mi? Alay ettiler biriyle de. o da çok aşık idi. Efendim, e, alimlerin kervanına katıldı şeye giderken, hacca giderken hepsi alim, hepsi hatip, hepsi vaiz bir tek bu cahil orada yolculuğu bitirince efendim Mekke'de geldiler dediler ki her sabah hepsi, veyahut da neyse şu vakitte e, kafilemizde gelenlerden biri vaz ediyor harem şerifte Arapça tabii. Bu kişi Kürt. Kürtçe biliyor, Arapça hiç bilmiyor. Bu sefer e, takılmak için, ona şaka yapmak için dediler ki ama ciddi söylediler. Bizle gelen bizim işimize uymak zorundadır. Burada bazı kaideler var. Her sabah biri vaaz ediyor içimizden. Sen de bizle durmak istiyorsan yarın sabah vaaz senin. Ya onlardan ayrılmak da istemiyor. ...vaaz da edecek hali yok, ne yapacağım şaşırdı. Böyle... ...Araplara vaaz edecek yani, bu kolay bir şey değil, Arapça bir de. Şeyin dediği gibi, bir müftü vardı, neyse ismini demeyeyim şimdi, o da öldü. O da öyle bir havalı müftüydü biliyor musun? Ee, çok da hocalığı pek yok ama hava atmayı çok severmiş. Arafat'ta şimdi koştura koştura gidiyor. Bizim Karadenizli'nin birisi de soruyor, Oflulardan birisi ona. Dedi ki, Hocaefendi nereye gidiyorsun dedi. O da dedi, o da oflu. Dedi ki, Araplara vaaz ben gidiyorum. <gülüyor> bu da dedi ona ki, Araplar Türkçe bilmez, sen Arapça bilmez dedi. Nasıl anlatacaksınız? <gülüyor> Rezil etti onu yani. Şimdi bu Arapça bilmeden Araplara vaaz edilir mi? Adam da zavallı Kürt, Arapça bilmiyor, Kürtçe biliyor. Veya Türkçe bil yani, Araplara vaaz edemezsin ki. Yani ben vaaz edemem, yani seni aramızdan... Tamamen atacağız şudur budur o da garip hocalara sığınmış. Aşık adam ya. Çok dert etti. Gece de sabaha ağla dua yalvar yarabb beni rezil etme falan. İşte vaaz edecek değil canım. Da hani belki onlar çayarlar falan. Zaten onlar da şaka yaptılar. sabah bozacaklar işi. Ama adam anlamadı ki şaka yaptılar. Sabah bir de kalktı ki. Aaa bülbül gibi halim olmuş. Kendi kendine de şaşırıyor. Ben nasıl böyle oldum falan. Ben şimdi sabah kalksam iyileşeceğim gibi bir şey. Yani inşallah Bilmiyoruz. Bu sefer ne oldu? Sabah oldu işte namaz bitti. İşrak falan. Baktı ki hocalar hep alimler cemaati şimdi efendim yani şakayı bitirecekler sonunda da işte hadi bakalım falan bir hareket çekecekler. Hatır atır tamam falan diyecekler fakat bu hadi bakalım bu bak çıktı kürşeye. ''Aaa'' dediler. Bu da şimdi dediler zırvaladı ya. İnsan haddini bilmek lazım. Derken bu çıkartmaz. ''Em seytu kürdiyya ve asbahtu arabiyya'' Başladı ibareye bak. ''Kürt olarak akşamladım, araba olarak sabahladım.'' dedi. ''Oy anasın On sonra tabi döktürdü ileride ne ibareler. Bunlar rezil olduk kaldılar. Bütün hocalar. Ha öyle. Bir kişiye rastlar, iki kişiye rastlar. Bir mübarek zat vardı Medine-i e ben tanıyorduk onu, şimdi vefat etti mesela. Herhalde şam Şerifliydi, Allah dostlarından bir zattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında devamlı bulunurdu mesela, o derlerdi ki, hiç hafızlığı yoktu, rüyada hafız ettiler onu, sabah kalktı hafız. Sabah kalktı hafız ama hakikaten okuyor yani he, ha? rüyada hafız oldum demiyor yani. Ondan sonra oku istediğin cüz'ü okuyor. Orada otururdu rafzada, Hz. Osman Efendimiz'in mihrabının sağında böyle gelirdi oraya. Herkes ona hürmet ederdi. Yaşlı zattı tabi. Eskiden. tabii bir gecede hafız ederler adam. Ama şimdi o sana bana çok denk gelmez. Onun için biz yoluna gideceğiz. Ki Allah kimin hakkında hayır dilerse din ilmi verir ona. Senin din ilmini öğrenmenin yolu buralardan geçer. Onun için sen yoluna git de. Bakalım size de Allah Teala inşallah birden bir ilim açacak inşallah. Bir ilim açacak. Bu cemaatleri bu meclisleri terk etmediğimiz takdirde Rabbim çok daha lütuflar ikram edecek, ihsan edecek. Efendim, o Bildiğinizde amel nasip edecek, duyduğunuzla hareket nasip edecek. Rabbim bu meclislerden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Hakikaten bunun sevabının dağılması yani şu meclisteki okunan adet hadisini dinlemenin, içtimağın, toplanmanın, dağılmanın sevabı şu anda hiçbir amelle, şu saatte hangi amel olursa olsun, hiçbirinden kazanılmaz yani. Bu budur. kâb Ahbar Hazretleri radıyallahu anh Büyük zat, Biliyorsunuz, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve vefatından sonra Müslüman olmak nasip oldu ama Hz. Ömer zamanında Müslüman oldu, tabiinden oldu. Sahabe-i kiramla çok oturdu, konuştu. O Çok güzel bir takva sahibi Müslüman idi. Bütün Tevrat İncil ezberindeydi, o tabi hak olan kısımları bildiği için, değiştirilmemiş olarak sahabeye onları anlatıyordu. Çok büyük zat, radıyallahu, Hazreti Ömer bile ona bize vazet derdi, bize vazet. O anlatırdı az Ömer ağlamaya başlardı. Öyle bir mübarek zat. Mustafa İslamoğlu da onun için, Yahudilikten gelme olduğu için diyor, Yahudilikten etkilenmiş diyor. O diyor işte Yahudi şeyine bağlı diyor işte, mistizm mi diye bir şey diyor, Yahudi şeyinden falan. Koca mübarek zat, Hazreti Ömer'in vaaz dinlediği adama diyor, dilik kalmış onda diyor ya. Allah Allah! Niye diyor biliyor musun? O çünkü neden? O kâb var diyor ki, Resulullah Efendimiz bir nurdur diyor. Tevrat'ta, İncil'de de Peygamber için nur yazıyor diyor. E sen nasıl diyor Peygamber'e nur dersin? Sen derten kalmasın diyor şimdi. Ya adam Peygamber'e nur diyor de ne var bunda ya? Allah Allah! Yani böyle bir durum. Bu Kâb-ül Hazretleri radıyallahu an. bu zatın sözü var, fevameil el mi beda dinnakret bir alimin sohbetinde bulunanların o ilim meclisinden işte dağılırken kazandıkları sevap ve mükafat ne olsaydı insanlara görünür hale gelseydi yani müşşahkkas hale gelseydi mesela yani işte şimdi diyelim çıkarken bir reşat dağıtılacak adama yani bu şimdi olur onun görünen mükafatı olur. Bunun gibi Allah Teala adam açtı işte cennetteki derecelerini gösterseydi bu sırf bu sohbetten bir dersten işte ne kazandın? Cennette şu Köşsaray Huri Gilmân Vildan neyse. Kabirde şu rahatlık, kabirde şöyle bir nur, işte ölürken şöyle bir rahatlık, iman selameti vesaire vesaire vesaire. Bunları yani gözünün önüne getirerek görünüşe hale gelse. Şimdi şurada ekran olsaydı arkadaşlar kazancımız budur diye Mevla burada bunu gösterseydi eğer ne olurdu Faraza diyor bütün insanlar savaşırlardı birbirini öldüresiye yarışırlardı hepsi o mecliste bulunmak isterdi hepsi dağıtılanı bilçelerdi Ondan sonra vele hattaett hu ne kadar yönetici devlet Reisi Sultan padişah hükümdar olsa hepsi vazifesini bırakır o meclise gelirdi Çarşıda, pazarda ne kadar ticareti, alışverişi, iş gücü olsa, yani diyelim ki şu anda adama teklif edilse ki sen buraya gitme, bu bir buçuk saat, iki saat içerisinde gittiğin, geldiğin süre zarfında şu kadar trilyon, katır, trilyar kazanacaksın. Bir iş var da gel şuraya şu parayı kazanacaksın. Adam o işe gitmezdi. Yine o sevabı bildiği için oraya giderdi. Ama bilmeyince ne olur? İşte bizim gibi olur. Bugün ev misafir var, gitmeyeyim. E bugün ev hanım çağırdı, erken gel ya, her hafta hocayı dinleye dinleye. İnternetten de burada dinlersin, ne gidiyorsun falan. Çay içelim burada. Bugün iyi şey yaptım, zeytinyağlı dolma sardım falan. Aa öyle mi hanım, bugün erken geleyim falan. Bazı da böyle söylüyorum, içinizden de birine denk geliyor diyor ki, Hoca keramet gösterdi, bizim evde de hanım dolma yapmış. Ben evliya değilim ya. Yani. Ama ben, ben, ben bilmem, ben öyle atarım rastgele. Ama öyle denk geliyormuş yani. Bazı denk geliyormuş ya denk gelir mübarek kaç bin kişi oluyor birine denk gelirse evliya mı olmadı lazım yani. Mesele o değil. Böyle şeyler misal için şekl ediliyor. öbürü börek yaptım çörek yaptım falan şimdi zaten pastandan alıyor herkes öyle yapan da az kaldı. Efendim işte kocasına gel erken falan şudur budur hakikaten onlarda tabii hakkı var ama ne yapacak bu adam bu dersi dinlemezse gelip evi kırıp geçirecek. Burada adamın sinirini alıyoruz, damarını çıkarıyoruz. Yıkama, yağlama, yumuşatma yapıyoruz. Hanımınıza iyi bakın, çoluk çocuğuza iyi davranın, ahlaklı olun, edepsiz olmayın. Değil mi şimdi? E bu dersi dinle mesela daha ne karıya yarar ne çocuğa yarar. Hiçbir şey yaramaz. İnsan ilimli olursa, edepli olursa, hanımının da kıymetini bilir. Öyle değil mi? Onun için onlar da yardımcı olsunlar. Aman git. Çoğu hanımlar çok akıllıdırlar. İlla sohbete gitsin isterler. Değil mi? Şimdi bu rivayeti de okuduk ve demek ki bu gece ne kazandığımızdan haberimiz var mı? Yok. Eğer görülseydi o kazanacağımız sevap gösterilseydi bize yani bize yer kalmazdı burada. Nasıl olsa biz şimdi buradayız tamam da hiç biz buraya giremezdik demek. Efendi Hazreti öyle derdi. oralar hep dolardı derdi Sokaklarda hiç yer bulamazdınız bu gözükseydi derdi. Cennet bahçesinde oturuyorsunuz. Elhamdülillah rahat rahat oturun inşallah. Allah huzurunuzu, feyzinizi, bereketinizi artırsın. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi sallim Şimdi 54 farzdan dersimiz var. Dersimizin e, maddesi onuncu farz. Onuncu farza geldik. Kudsi vazlardan tabi o biraz yarıya bölündü bazı vaazlar ama şimdi onuncu farzımız neymiş? 54 farzın uncusu kazaya rıza. Kaza ne? Ne demek kaza? He? Olur mu ya? Ya siz hiç Arapça bilmiyorsunuz mu? Mübarek adam. Kaza demek Allah'ın hükmü demek. Bak şimdi. Arapçada ve kaza rabbuke Kur'an'da ne diyor? ve kaza rabbuke Rabbin hüküm verdi kesin karar la ta'budu ondan başkasına tapmayacaksınız ve bilvaliden ihsane ana babaya iyilik yapacaksınız. qada Kaza ne demek Arapçada? Onun mastarı işte qaba yakbu qadaen. Hüküm vermek demek. Kaza kader. Kaza'nın yanında ne söylüyoruz? Kader. Kader Allah'ın hüküm verme, ölçüp biçmesi, ayarlaması, kaza'da hüküm vermesi demektir. Ha! Araba kaza yaptı. O araba kaza yaptı ne demek? Yani Allah'ın hükmünde ne vardı? Bu saatte bu araba bununla çarpışacak. O Allah'ın hükmünden. Ama şimdi bizim millet kaza bela vermesin derken yanlış bir deyim olarak Türkçe'ye geçti. Türkçe'de de bu böyle kaldı. Onun için şimdi kaza bela lafı çoğaldı. Halbuki Allah kaza bela vermesin deyince yani aslında kaza mutlak manada hükümdür. Ha iyi tarafı da var. Kötü hüküm de olur. Allah'a nispetle kötü değil. Bize göre şerli gözükür. Şimdi o zaman kaza, bela dediğimi zaten musibet demek. Fakat kaza mi aslında ne demek? Allah'ın kararı demek. Ama Allah'ın kararında bizim canımızın hoşlandığı olur, hoşlanmadığı olur. Şimdi hoşlandığından sabredin deme lüzum var mı? Yok. Hoşlananda zaten bayılıyor. Ne sabredecek? Peki hoşlanmadığın bir şeyle karşılaşırsan ona ne lazım? Sabır lazım. Onun için... Neye sabır lazım? Belaya musibet. Onun kaza belaya sabır denir. Yani Allah'ın verdiği hükmün bize zor gelen tarafına özelleşti. Aslında lügat manası nedir? Genel. Allah'ın ne hüküm verdiyse o. Anladın? Şimdi kazaya rıza ne demek? allah Teala'nın hükmüne razı gelmek. Razılık ne demek? Türkçesi hoşnutluk. Razılık Arapçadır. Hoşnut olmak, memnun olmak. Bu sabırla da bir şekilde tefsir edilir ama sabır daha değişiktir. Çünkü İmam Rabbani kudsesi ruhu Hazretleri Mektubatı'nda mesela birine yazıyor diyor ki ''Ve ki ve düllüke alas sabr'' ''Vas sabr'' yani ''yedüllü alel ceza'' ''Ben şimdi de sana diyor sabrı tavsiye edeceğim, sabırlı ol falan diyeceğim ama diyor Pek de diyemiyorum diyor. Niçin diyor? Sabırda biraz yine zorlanarak katlanmak manası çıkar. Onun için ben sana ne tavsiye ediyorum? Rıza tavsiye ediyorum. Diyor. Rıza. Ne demek rıza? Hoşlukluk. Sabır katlanmak. Ama rıza memnun olmak. Bu biraz daha yukarı makamdır. Rıza makamı. Ya tabi radıyallahu anh. Sen Allah'tan razıysan Allah da senden razıdır. Ama kaç kişi Allah'tan razı? Bak razılık başka bir şey. Razılık zevk almak, tat almak, lezzet almak mı? Çok ince bir man. Mevlana Rabbani bir mektubunda katasında Allahu ne buyurur? "Maqamur <gülüyor> rıza ulaşılo ile" efendim. "Vahidun min alaf Allah dostlarının diyor en yüksek makamları Allah'ı bilen arif kulların Allah Teala'dan aldıkları Tecelliler. Üç türlü tecelli var. Allah'ın sıfatları tecelli ediyor. Efendim, fiilleri tecelli ediyor. O en aşağıdaki tecelli. Bir üstü sıfatları tecelli ediyor. Bir üstü zat, öz zatından nurlar gelmeye başlıyor. Bu makamın yükselmesine göre geliyor. Bu üç tecelli makamlarının hepsini geçip de, ondan sonra Allah'a bilen ariflerin bütün gördükleri makamları görüp de, binlerce evliya o makamları geçip görüp gelenlerden, bir tanesine rıza makamı verilir diyor. Hiç aday olacağımız bir seçim değil yani. Hiç. Belki olur be. İnşallah, inşallah. Kesmeyelim ümidimizi be. Hiç, Hiç belli olmaz. Rıza makamı. Niye ama? Niye söyleyeyim sana? Sen Allah'tan razıysan o sana rızayı veriyor. E sen razı mısın? Razıyım hocam. E razıyım tamam. Ben de razıyım. Para verirse razıyım. Hanım verirse razıyım. Çocuk verirse razıyım. Sağlık verirse razıyım. Bir bela verirse, e beni mi buldu? Ağzımdan demiyorum da içimden yani o işte. içine bakıyor zaten. Ne oldu? Rıza. E şimdi hocam ben razıyım şuyum buyum. Bak lafta kalıyoruz. Ha ne gibi? İbrahim Aleyhisselam'a ne emretti? Oğlunu kesecek seni. İbrahim Aleyhisselam da bıçağı dayattı mı? Keskin bıçağı aldı, hazırladı, boynuna dayadı mı? Peki İsmail aleyhisselam çocuk haliyle beraber razı geldi mi? Evet. Hah razılık o. Razı gelmek diyor İmam Rabbani Hazretleri Mevla senin diyor boğazına bıçağı tayasa yani İsmail aleyhisselamın başına geldiği gibi sabretmek değil diyor. Lezzet almak lazım. Lezzet almak. Şimdi bu rızayı anladın mı? Lezzet almak nerede var? Heee kanser olacaksın her tarafın çürümüş, inim inim inliyorsun sabahlara kadar, lezzet alacaksın. Eyyub Aleyhisselam mısın? Mübarek. Nerede var? İnna ve cedna sabira Biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel ab, ne güzel kul. Kaç kişiye denir bu Kur'an'da tasdik edilmiş Eyyub Aleyhisselam? Bizde zor bu işler. Bizde yok bu işler ama yine bu ayetleri, hadisleri dinlememizde ne var? Teselli var. En azından Başımıza geldiği zaman bir sıkıntı, bir duyuyoruz ama baştan. Sonunda yine bir vaz hatırımıza geliyor, biri bize hatırlatıyor falan. Tabii kimisi hepten raydan çıkmış. O vaz edene de, ona bir şey diyene de, hadi be sen de tuzun kuru konuşuyorsun. Benim başıma gelen gelmedi senin başına diyor. O tabii hiç vaaz tesir etmemiş. E kimisi de yine, ya doğru söylüyorsun ben biraz unuttum o rıza makamını, razı olmam lazımdı falan. Hemen hatırlıyor ve dönüş yapıyor. En azından allah Teala bizi bu ilimleri bildiğimiz için, duyduğumuz için hatırlatıldığında hatırlayanlardan eylese. Amin. Ama şimdi öbür türlü adam sana bir vaaz etmek, sen hadi git kendine vaazını sakla derse o hepten imansızlıktır yani. Öyle bir şey olmaz. Adam sana Allah Allah'tan razı gel diyor. Kötü bir şey demiyor ki. Sen ne bana söylüyorsun? Senin başına gelse benden beder bağırırsın. Ya onun başına gelse ne yapar? Sana ne ya? O sana doğru bir şey söylüyor. Sen onun doğrusunu al. Adama hemen mukayese yapıp da sen benden betersin falan. Neliçin var bunun için? Müslümanın akıl işi mi bu laf? Evet. Rıza makamı yüksek bir makam zaten Rabbim Beyine suresinde Maide suresinde de var bu 119 ayette <gülüyor> Beyine suresinde bir de çok önemli bir not var peşine ذَٰلِكَ men خَشِيَ رَبَّهِ Bu onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı bu kime nasip olur karşılıklı rıza makamı diyor? Rabbini görmeden görür gibi korkanlara nasip olur diyor. Mevla'yı görmeden görür gibi korkanlara. Şimdi Mevla'nın gördüğü yerde misin? Her halükârımızda hastanede, pastanede keyifte, zevkte, dertte, belada hep Mevla'nın gördüğü yerde miyiz? Mevla mekansız. Biz bir yerdeyiz. Gördüğü yerdeyiz. Mesela ne buyuruyor? Tasbirli <Sessizlik> hükmü Rabbike Efendim, fennek bir ayının Sen Rabbinin verdiği karara sabret. Çünkü sen bizim gözümüz, gözetimimiz önündesin. Ham evlân bizim gibi gözü yok. Ama görüşümüzün önündesin. Biz görüyoruz seni. Ne hareket ediyorsun? Onun için, aşığım birini, bir kıza aşık olmuş. Aşığın birini, efendim işte. Yakalamışlar. Etmişlerse sen bu kıza sevdalanma işte. Veyahut bundan vazgeçtiği dayak atıyorlar. Geçmiş zamanda tabi. Tefsirlerde yazıyor bu. Ben roman hikayeyi okumadım da. Efendim? 99 sopa vurmuşlar. Kamçı kırbaç. Çıt yok. Sonra yüzüncü de a ah etmiş. Yahu Evliya Allah'tan da biri var orada. Dedi evladım. 99 sopa yedin. Çıdın çıkmadı. Bu bir taneden ne fark etti? Yani o limit ne zaman doldu? Neyle doldu yani? Seni bağırtan olay ne oldu? Dedi ki efendi hazretlere Ben hangi kızdan sevgilimden sebep sopa yiyordum ya O 99'un da o bana bakıyordu. O bir tanesinde o gitti O zaman fena acı hissetti. ha Senin başına gelen ne? Mevla, o dost, o sevgili, o Allah Celle Celaluhu Görüyor mu? Sen ne haldesin? He? İbrahim Aleyhisselam'ın başına gel. Atıyorlar ateşe. Yahu ateşe, mancına koydular, yerleştirdiler, fırlatacaklar. Ateş günlerce, aylarca tutuşmuş, havadan geçen kuşu kapıyor ya. Ateşin alevleri, kuşu kapıyor. Atacaklar oraya ya. Cebrail Aleyhisselam da gelmiş. Bana bir isteğin var mı benden? diyor. Biz olsa olsak o. ya beni peygamber ettiniz sen de Allah'ın elçisisin geliyorsun gidiyorsun. Biz de bu davaya soyunduk. Size güvendik. Nemrud'un karşısına dikildik. E şimdi e ben ateşe gitmek üzereyim. Yansam kimse haberi yok ya. Bizde bu kafa var. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? emma ileyke fela. Sana mı işim düşecek diyor. Hiç işim düşecek. Peygamberlerin makamı yüksektir, aracı kabul etmezler. Biz öyle miyiz? Biz aracısız iş yapamayız. <gülüyor> Efendim, peki aracı koymamız araya caiz mi? Caiz olmaz mı? Hem de sünnet. Hem demiş tamam Efendimiz sahabeyeni öğretti, benim hürmetime isteyin de. Bırakın siz o vehhabiliği. Allahümün yeseelüke <gülüyor> ve teveccühü ileyke, ve Nebiyyi Nebi'r Rahmeti Muhammedin Sallallahu Teala Aleyhi Ya Seyyidi Ya Muhammed Sallallahu Aleyke. İnni tawajjettu bika ila Rabbi fi hajati hadi li tuqda. Allahum feşşef'e hü fiyye ve şef'a'nî fî nefsi. Nereden okuyorsun bu hadisi? İşkembeden mi? Tirmizi hadisi bu. Tirmizi hadis-i şerifinde ne diyor? Sahabe-i kiramdan bir zat geldi diyor. Osman bin Hüneyf radıyallaha rivat ediyor. Ama idi. Gel dedi ya Resulallah. Benim gözüm görmüyor. Ee, bana bir dua öğretin, bana bir dua edin gözüm açılsın. Sizi de göreyim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyur. İnşite sabert felekel cenni. İstersen sabret bu körle. Cennet garanti vereyim sana çağır. İstersen de dua öğreteyim sana. Açılsın. Dedi. Uyanık sahabe çok. Dedi ya Resulullah, ikisi de olsun dedi. <gülüyor> Allah zengin dedi yani. Şimdi dedi seni görsem ne zarar eder dedi yani. Fela, efendim sallallahu bak tamam sen mübarek adamsın yani. Görsen zararı yok. Ne olacak? İ'til midat, kitapta abdesthaneye dedi. Önce bir hacet abdesti al, hacet. Efendim abdestin varsa da yine alacaksın, bu özel abdest. Ondan sonra, Femessallirak <gülüyor> adeyn, İki gerekir Allah rızasından başka. gol. Ondan sonra şu duayı yok. Demin okudum ya. O dua yok. Ne diyor orada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Kendi öğretiyor ya Hadis-i hadisi bu. Araya adam koyulmamış. O bayraklar bayraklı. Açmış Vehhabiliğin bayrağını. Yazıyor orada. Geçen gün Haber Türk gazetesinde efendim yazı yazmış. Ben de rastladım bir yerde. Ben de çok okumam. Bir yerde rastlarsam bir bakayım dedim şimdi ne karıştırmış yine ben. Bir de baktım bunu söylüyor. Kadının biri sormuş. İşte falan evliyanın yüzü suyurmedi neyse. Aman aman yavur olursun diyor. Şirk diyor. Sakın diyor böyle bir daha bir şey yapma falan. Allah bu gavurluk ne kadar ucuz ya. Bütün milleti gavur ettiler ya. Böyle şey olur mu ya? Niye yavur olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretti. Gavur mu oldular? Ne diyor? Söyle ki ey Allah senden istiyorum. Sana yöneliyorum. Kiminle? rahmet peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Onun yüz yüzü hürmetine. Ondan sonra da dönle diyor. Ey benim efendim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle de diyor efendimiz ona. Yanında değil. Sen git abdestini al, kıl. Orada söyle diyor. Gel yanıma söyleme diyor. O Mevla duyuyor. Ama diyor benim adımı söyle diyor. Nerede olursan ol? Benim adımı söyle diyor. De ki işte onun için adam İmam-ı Rabbani'nin adını Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani dediği zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdelkadir Geylani zaman. Ya Gavs dediği zaman. Tamam mı? Yetişir mi? Yetişir. Çünkü neden Efendimiz öğretti bunu? O peygamberliğe mahsus bir şey değil. Veliler onun varisleridir. O mahsus bir şey olsaydı yasaklardı başkalarında. O velilere yine cahidir. Onlar yetişirler. Efendimizin vekilleri olarak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed de diyor, bana seslen diyor. Ben seninle Rabbime yöneldim. Senin yüzün hürmetine ya Rabbime yöneldim. Benim bu derdimi artık adını söyleyeceksin. Gözümü iyileştir. işte körlüğümü gider. Şu derdimin görülmesi için. Ey Allah'ım, o peygamberi bana şefaat çıkın, Benim de duamı kabul et. Böyle dua edersin diyor. Sahabe-i kiram diyorlar ki adam bu duayı öğrendi. Ondan sonra çıktı gitti. Biz herkes işine yani. Onla onu mu takip edeceğiz? Bir de baktık diyor, bir zaman sonra geldi, hiç körlük görmemiş. Biz gördük diyor bunu sahabe. Hemen gözü açılmış bu duayı yaptı. He? Ama derdine göre tabii, orada Arapça da bilip de o derdini orada... Ama namazda değil tabii, artık niyetini kalbinde de tutabilirsin ama dua Arapça okunur. Efendim sallallahu diyor, bana seslen, beni araya koy, Rabbine de ki... Ya Rabbi ben efendim hürmetine rahmet peygamberiyle sana geldim. Onunla yöneldim. Araya koyar. Ama Peygamber olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail hürmetine demez. Onun makamı direktir. Bize emreliyor ediliyor vebtehu ile il vesile siz araya vesile koyun. Vesile arayın. Ayet emrediyor bize. Melekler bile vesile koyuyor. Hulaikellezine yedi'ûne yibtehûne ilâ rabbîmul vesilete. eyyû mekrab Melekler diyor Rabbine yalvarırlar. Ama hangisi Allah'a daha yakın olacak diye araya vesile ararlar diyor. Yani. Değil mi? Bu da ayet kerimede. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ne dedi Cebrail Aleyhisselam'a? Sana işim diyor, emma sana ihtiyacımı mı soruyorsun? Sana işim düşmez. E, Rabbine bir hacetin var ise ileteyim dedi. O zaman mancının üstünde atılmak üzere ya ailmehu bi hali hasbi min hali, görmüyor mu ben dedi bilmiyor mu durumumu dedi istememel üzüm bırakmaz dedi bilmesi yeter görmesi yeter görüyor ya onun için yani feryat figan etmemek lazım Bağırıp çağırmamak lazım ha çok acı gelir ızdırap onlar ayrı şeydir acizliktendir o başka da itiraz hiç gönülden bile geçirmemek lazım Adam sevdiği kadın bakıyor diye kırk çıkartmıyor. Seni sevgili Rabbin bir de o belayı sana gönderen seni imtihan eden diyor seni. İkide bir gelene gidene efendim, şikayetlenmemek lazım. Ama bizim abdestimiz tutmaz ya. Başımıza bir sıkıntı geldi mi başlıyoruz kırk kişiye dert yanmaya. Nasıl olacak bizim durumumuz? Bu manevi rıza makamından hiç nasibimiz olmadan ahirete mi gideceğiz ya? Nasıl kazanacağız bu halleri? Bunlar... Sokakta bulunmuyor ki ya. Eğitim lazım. Seyrisülük lazım. Manevi yola girmek lazım. Zikir vazifeden yapmak lazım. Böyle sohbetlere devam etmek lazım. Ne bu sohbetler suni de olsa, suni teneffüs de olsa bazıları adamı canlandırır suni teneffüs. Onun için hani manevi bir irşat gibi burada manevi bir feyiz akıtma durumu zahiren bizim işimiz değildir. Ama Rabbim bu meclise bereket yağdırır, feyiz yağdırır. Bu okunanlardan, dinlenenlerden insana tesir gelir. Bir de bakarsın adam... Yani bizi sollar. Yani zaten biz neredeyiz ki bizi sollayacak yani. Ama mutlaka yine dinlemeden, okumadan hiç olacak iş değil. Yani her dinleyen, duyan, öğrenen yapamaz ama yapabilenler de yine dinleyenlerdir. Dinlemeyenlerden de hiç bu işi öğrenenler olamaz yani. Yani en azından öğrenenlerden yapma ihtimali doğar. Ama hiç ilmini bu işin yapmayan da amel etme ihtimali de yok. Biz yine yolundayız. Onu diyorum sana bak. Şuraya geldik bir şey dinliyoruz. Yine bir yolundayız yani. Allah en azından duyanlardan eğiliyor bizi. Şimdi tadanlardan eylesin inşallah. Hadis-i şerifte ne diyor? İmanın tadını tatmıştır. İmanın tadı var. O tadı tadan kendi bilir. Yani başkası onu anlayamayabilir. رَضَيَ بِاللّٰهِ رَبّٰهِ Rab olarak Allah'tan razı olan ve bir İslam dine, İslam'dan din olarak razı olan ve bir Muhammed'in Nebiya sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak da Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı olan imanın tadını tatmıştır. Razı olan ne demek? Anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurdu. Bu şimdi olmaz olur mu? Bu niye böyle? Hiç itiraz edilir mi? Razı gelecek bir de, razı gelecek. Senin aleyhine de olsa. Allah'ımızın buyurduğu, yaptığı fiili, hükmü insanın karına olmasa da zahirde zararına da olsa. Bazen öyle oluyor mesela. Mirastan kadın ne alıyor? Yarım alıyor. Erkek tam alıyor mesela. Değil mi şimdi? Burada kadının sanki zararı gibi. Közcükse ona ne yapacak ona? U Allah'ım bana bunu takdir etti, razıyım, değil mi? Hiç içinden bile geçirmeyecek yani burada maddi zararım var. Ya o erkeğin işine gelmeyen bir şey olur, öyle? Bu işler böyle. Yani cinsiyet miyim değil zaten, Irk mıyım değil, milliyet miyim değil bir şey miyim değil adam. adam. Siyah yarattı onu, razı gelen. Çirkin yarattı onu mesela, çirkin yaratmadı da. ...adamın kendine çirgin geliyor kendisi. Razı gelir. Mevla böyle beni sevdi, beğendi. Her yarattığını güzel yarattı. Beni mi çirgin yarattı? Her şey böyle. E, fakirlik gelir. Ya, geçinemiyorum, edemiyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Rıza. Hastalık gelir. Acayip işler ya. Küçücük çocuk doğuştan hastalık. Yani. Ya, razı gelir. Ana babası hakkındadır. Çocuk bir şey anlamaz baştan. Bu rıza işi, din-i İslam'ın tamamı rızadır yani. Ama herkes yiyemez bu rıza lokması. Herkesin ağzına göre değil. Çok yüksek makam ister. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbinin hükmüne sabret. Sabret deyince bu zaten ister istemez katlan. Fakat bundan ilerisi sabırdan ilerisine rıza. Ama sabır da Allah'ın emirlerindendir. Fakat rızada ne var? Bir de lezzet almak meselesi vardır. Sabırda zoraki katlanmak da olabilir. Ama yine sabrın da şu emri vardır. Bir adam beni mi buldu ya? Bu niye? Allah niye bana böyle yapıyor? derse onda hiç sabır da yok. O raydan çıktı. Ama şimdi hiç itiraz etmedi dilde bu sabır üzeredir. Ve lakin kalpte yine bir şeyler geçerse, yani niye, niye, niye oldu, şöyle oldu böyle, o kalpte geçerse sabır, dilde konuşmadığından sabrı var ama rızası yok. Çünkü neden? Kalp niçinleri karıştırıyor. Hayırlıdır bana. Efendim, Rabbim bana şer dilemez, anamdan babamdan çok acıyan Allah'ım, böyle murad etti bana, o zaman hayır istedi benim hakkımda, diye, Rıza gösterecek. O zaman da Mevla da ondan razı olacak. Evet. Rıza, kazaya rıza. E bu ne dedim? Hastalık olur, musibet olur. Ondan sonra maddi imkansızlıklar olur. Şu anda insanların çoğu buna müptela. Ama senin rızkın efendim geçimin ne durumdadır? Geçim hakkında, maaşet hakkında. Durumunuz nedir? Velilerden biri birine sordu ya. O da ona ne dedi? E, bulunca şükrediyoruz, bulmayınca sabrediyoruz dedi. O dedi, Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor dedi. Bulsa bir kemik yalıyor dedi. Bulamayınca ne yapacak dedi, sabrediyor dedi. Allah ım. Sizin durumunuz nedir dedi Efendi Hazretleri dedi. Bizim durumumuz dedi, biz dedi bulunca dağıtıyoruz dedi. Bulmayınca dedi, efendim şükrediyoruz dedi. Bu yüksek makam dedi. Bana göre değil. Dedi. Anladın mı şimdi? Bulunca dağıtıyoruz diyor. Bulmayınca şükrediyoruz. Cık cık. Bulmayınca şükrediyoruz. Diyor. Anladın mı şimdi? Fakat şimdi hocam ben, benim geçimim dar. Asgari ücret. onda da askeri ücret diyorlar. Asgari ile ne alakası? Esgari Arapçası. Esgari ücret yani en düşük demek. 700 milyon mu ne kadar bir şey. Nasıl geçinecek bu adam ya? Allah! Aklım, mantığım duruyor benim bu işte. Böyle bir şekil var. Mevla'nın bir mucizesi de burada zuhur ediyor. Hep ölmesi lazım milletin. Bu yaşamalarını bir de benden de şişmanlar. Asgari ücretliler. O şeyler bir nümayiş yapıyorlar kaç aydır. Kaç gündür neyse işte efendim. Şu efendim. Zam mı istiyorlar işten atılmayın falan. Bayağı da uğraşıyorlar duruyorlar orada. Soğukta makta öyle bir saat dursam çürürüm. Onlar da nasıl dayanıyorlar maşallah. Allah hakları neyse almaları nasip etsin. Biz duacıyız. Öyle ya, adam hakkıysa alsın. Ama bakıyorum hepsi benden şişman. Vaziyete bakıyorum haberlerde. Benim de şişman zannetmeyin beni içim çok zayıf. Ondan sonra sen şimdi ne istiyorsun işte ya ben bir beş on milyar aylığım olsun ya. Tamam da ona göre ibadette zam yapacağım mı? Ne ibadeti ya? Beş vakit kıldığım yok ki. Aa iyi. Sen neye göre zam istiyorsun? Allah da bu sefer ibadete zam getirecek. Ne yapacaksın? Bu zenginlerin yapması gerekenle fakirin ki mi? He? Niye? E, Zengin hem evladecek ki sen kaç katını kazanıyorsun? Rahat yerdesin sen. Fazla namaz kılacaktın. Şunu yapacaktım, bunu yapacaktım. Ona göre zekat düşüyor, ona göre haç giriyor, ona göre sadaka giriyor, fitre giriyor. Dünya kadar iş giriyor. Fakirde onlar yok ki. Fakir haçtan kurtuldu, zekattan kurtuldu. Kurtuldu derken hoş. O manada demiyorum yani, ona yüklenmedi. O zekat ne sıkıntı bir iş. Dolu adamın ocağa batacak o zekattaki noksanlıktan, ahirette. Yandı o zekattan. Kolay mı? Hac Haç da öyle, e ben gittim, on kere gittim. On kere gittin de bir kere kabul oldu mu bakalım. O haç nasıl bir şeydi? Ne yaptın açta Oradan da bildiğin yok. E, mesul olmayan daha kurtuldu. Peki, sen şimdi Allah'ın sana verdiği rızka, az rızka, kanaat eder de rıza gösterirsen, rıza, rıza genel dedim sana. O da bak Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. ''Men razıya bil kalili mine rizk, razıya allahu bil amelil kalil'' Bu ne iş ya? Kim diyor Allah'ın verdiği az rızıktan razı olursa Allah da onun az amelinden razı olur diye. Bak şimdi bak fakirlerin ne büyük müjdesi var. Fakirler ne rahat adamlar ya. Mevla dayan ahirette diyecek ona. Hadi geç. Hesabın kolay. Hesabın yok. Efendim kapandı hesap dosyadan. Doğru git cennete. Mizanda uzun sorku hal yok. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Ayağını kıpıldatamazsın. Elli bin sene mahşerde. La tezul kadama ibni ademe kadem ibni ademe hatta ulaşan 4 dört şeyden sual olunup cevabını doğru vermeden Adem oğlunun iki ayağı mahşerde durduğu yerden oynayamaz 50.000 sene çakılık kalır dört şeyde değil mi ne onlar anremri fi mefna ömrünü nerede harcadın bak şimdi biz buralarda harcıyoruz Lhamdi ama bu işleri artıralım ki cemaatleri bırakmayalım ki ömrümüzün ekserisi namazda, abdestte, zikirde, ilimde geçin. Ondan sonra, an şebabı gençliğinin nerede tükettin? Özellikle gençlik, genç ömür nerede tükettin? Ondan sonra, an ilmi, vime ameli, ne ne amel ettin? Biliyordun bir şeyler ne yaptın? Bildiğin kadar. Ve amali Malından sorulacak. Mimmek tesebe ve fî menfeka. Nereden kazandın helaldan mı haramdan? Nereye harcadın helala mı harama mı? Cevap vermeden adımını kıpırdatamazsın. 50 bin sene. Çok fena bir şeydi. o beklemek var ya. Böyle çakılı kalmak kadar zor bir şey yok. Durmak kadar zor bir şey yok. Durduğun yerde duruyorsun. Hiç hareket yok. He. Ama adam fakir, razı gelmiş Allah'ın. Ama her fakir böyle mi? Niye? E razı değilse... Rıza göstermiyorsa, beni mi buldu diyorsa, Allah'a itiraz ediyorsa, farzları, vacipleri yerine getirmiyorsa, o böyle değil. Ama bu durumdaki bir fakir Allah'ından razı. Mevla dedi, ben de senin azam elinden razıyım. Çünkü hesabında çoğu mala tealluk ediyor. Harcadığın, kazandığın meselesi çok. E bu adamdan da bu düşünce, sual-cevap da çok kolay oluyor. Ne gibi? İşte yüksüz adamın gümrükten çabuk geçmesi gibi öbür bavulları olanın, teftişe tabi olanın, durumu daha zor olduğu gibi. Yükü veriyorsun falan. Ama adam diyor sen, senin yük hakkın 30 kilo, senkisi 60 kilo. Ne olacak işte efendim? Ya bunu bırakacaksın, ya kilo başına şu kadar para vereceksin falan falan. Uçağa binerken böyle sıkıntılar çıkar. He. Onun için fakir olan Allah'tan razı olsun, az rızkından razı olsun, Rabbim de onun az amelini kabul edecek, adam da rahat edecek. Evet. Diğer bir hadislerim. أَعْتُ اللّٰهَ rıza min kulubikum, تَغْفَرُوا ثَوَابَ Ne kadar fakir oldunuz, hakir oldunuz, maddi imkansızlıklara dara düştünüz, bundan sevap alacaksınız. Sevap alacaksınız ama diyor kalbinizden Allah'ınıza rıza verin, razılık verin ki fakirliğinizin sevabını size versin diyor. Öbür türlü hem dünyada fakir hem ahirette rezil. Şimdi bu daha beter. Niye? Dünyada fakir. İmkansızlık içerisinde, ama Allah'tan razı olmadığı için niye bana bunu yaptı diye itiraz ettiği için vazifelerini de yerine getirmediği vakitte ahirette de fakir olacak. Bu sefer iki tarafta da fakir. Gördün mü şimdi? Ya siz büyük sevap alacaksınız bu fakirliğiniz yüzünden diyor hadis-i şerif. Ama kalbinizden Allah'a hoşnutluk verin. Niye ki? Ahirette mükafatınızı gördüğünüz zaman da keşke dünyada bana hiçbir şey vermeseydin diyeceksiniz. O zenginler ne diyecek? Keşke biz bunlar gibi olsaydık, beter olsaydık da. Şimdi ahirette sevap alsaydık. Bak bunlar köşeye döndüler. Peki onların ahiretteki geçimi nasıl? Sonsuz. E bu zenginlerin en fazlasının dünyada geçimi kaç senedir? Ya, ya bir aklınızı başına toplayın. Hepsi öldü ya. Hani krallar nerede? Hani padişahlar nerede? Hani sarayları nerede? Hepsi yerin dibinde ya. Kaç sene efendim krallık ettiler, padişahlık ettiler. Firavun 400 sene padişahlık etti. Ne oldu? Nemrut ne oldu? Şeddat ne oldu? Ne sağlam binalar yaptılar. Ne saraylar yaptılar yani. Şimdiki hiç bir yapı onun arkada kuvvetli olamaz. Görmüyor musun adamların yaptıkları piramitlerin hala sırrını çözemediler ya. Neredeler? Onun için dünya fani kalıcı değil. Sanki dünya hiç yaratılmamış gibi kabul etti. Bu kadar gelen geçti gitti şimdi. Hiç sanki gezmediler buralarda. Hiç yaşamamış gibi oldular. Bizde sonumuz bir anda biteceği için o son günümüz muteber. Allah akıbetimizi gayretsin. En hayırlı günümüzü son günümüz etsin. Amin. Allah'ım salli aleyhi. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellim Evet yine Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Men zâkata amelî imân fekad radıyabikadâ illâh Kim Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne, kısmetine Rıza gösterir, hoşnutlukla ona mukabele ederse o kişi imanın tadını tatmıştır. Ya şu tadı tatmadan ölmeyelim inşallah. Yani bir bir hal meselesidir, zevk meselesidir. Laf meselesi değildir. Çünkü insan ağzı başka konuşur, kalbi başka düşünür. İki tane çarşı pazar kuruluyor bizde. Biri ağız pazarı, biri kalp pazarı. Biraz uymuyor bazı hallerimiz ama yani o dilimizden dediğimiz bir de kalbimize inse hiç itiraz gelmeden bir de rıza hasıl olsa imanın tadını o zaman tadacağız inşallah. Evet. İbn Mesud radıyallahu'nun sözüne bak. Le neqbi djemre ten ahraqat ma ahraqat ve abqat ma abqat. Hamu iley mena qul le şey'in kanet leytu lem yekun ev le şey'in kan. Size bir söz kemali teslimden haber veriyor. Tam mükemmel bir rızadan kinaya oluyor. Böyle bir söz. Artık bu size en üst makama kadar delalet ediyor. Ha o makama sizi erdiremez bu sözü duymak ama erenlerin halinden haber veriyor. Belki size de nasip olabilir. Heves denebilirsiniz. Diyor ki başıma gelen benim hakkımda meydana gelen bir iş için keşke bu olmasaydı diyeceğime veya İstediğim beklentim olan bir şey olmadı. Keşke bu olsaydı diyeceğime ateş közünü yanan koru elime alıp da yakacağı kadar yeri yakıp bırakacağını bıraksaydı benim için daha sevgiliydi. Ne anladınız? Yani şimdi ateşi alacağız. Bütün böyle yakacağı kadar yakacak. Artık kemiğimiz memimiz çıkacak. O yakar yani bayağı. Tutarsan. Tutacağım diyor. Tutacağım. Yakacağı kadar yaksın diyor yani. Ya kadar tutuyor. Ne kadar yaktıysa. Bunu daha tercih ederim diyor. Neden? Mesela şimdi ben hastayım. Ha, keşke hasta olmasaydım diyeceğime bunu tercih ederim diyor. Bak şimdi. Veyahut da efendim olmamış bir şey keşke olsaydı. E, adamın çocuğu olmamış. Keşke çocuğum olsaydı diyeceğine bak bak bak. bak. İşe bak şimdi fakir adam keşke zengin olsaydım diyeceğini. Bizim bu günde 50 kere konuştuğumuz laf. Keşke şöyle olsaydı keşke böyle olmasana bu niye olacak? Bizim işler tam rızadan haber vermez. Ee, bir sözü daha var İbn Mesud radıyallahu anh bu hususa hassastır. Ne buyuruyor? Le en ahir min es-semaa uhabbu ley men nakule fi şey'in 7 kat gökten düşsem de diyor param parça olsam olmayan bir şey keşke olsaydı demekten bana daha sevgilidir. Şeye bak ya. Onun için başına bir musibet geç. Keşke bu gelmesi. Ya Allah gönderdi bunu şimdi. Mevla bir şey senin başına gönderene kadar kaç perdeden geçti? 4 perdeden. Allah'ımızın sıfatlarından dört perde var. O perdelerden onay almadan o başına gelemez. Ne perdesi var? İlim perdesi var. Kudret perdesi var. Hikmet perdesi var. Rahmet perdesi var. İlim ne demek? Allah o işi bildi mi bilmedi mi? Senin başına gelirken. Kudret. Allah onu yaratmak için gücünü kullandı mı? Kudretini tealluk ettirdi mi? Peki hikmet. Hikmet ne demek? Hakim ne demek? Her işi yerinde olmak. Her neki işler işi yerinde ola. Peki. Allah'ımızın her işi yerindeyse, o işi senin hakkında murad etti, takdir etti de senin başına geldiyse, o onun yerli yerinde olduğundan tasdik aldı mı da geldi sana? Rahmet, rahmet ne? Anandan babandan çok acıdığı sabittir. Anan baban yapar mıydı sana bunu? Yapmazdı. E, o daha fazla acıyor. E, niye yaptı o zaman? Altında aslan yatıyor demek. Senin anlamadığın işler var. Daha büyük belalar gelecekti. Anladın? Çok işler var. Çok. İşte Hızır Aleyhisselam. Öldürdüğü çocuk. Şimdi i̇şte ana babası üzüldü. Ama sonra ne öğretti Musa Aleyhisselam'a Mevla, Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla çocuğun kafasını koparınca Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam dayanamadı. Ya, ya bu çocuk günahsız dedi, suçsuz çocuk. Niye öldürüyorsun onu? Ya sormayacaksın bir şey demedim mi sana? Tamam falan. Üçüncü de Musa Aleyhisselam yine sorunca dedi. Bu son olsun bu Aramızda ayrılık vakı oldu. Ama bu üç şeyin sana perde arkasını diyeyim de bütün dünyaya kıyamete kadar ders olsun. Perde arkası meselesi hakkında. Nedir o? Bu çocuk yaşasaydı kafir olacaktı. Ondan sonra ana babası da çok mübarek insan. Şimdi biz onlara acıdık diyor. Bak bak bak bak. Yahu şimdi halbuki çocuğu öldürüyor. Ana babasına acımak olur mu bu? Ama Rabb'in acıdığı için diyor, bana o çocuğu öldür dedi diyor. Allah, Allah Niye? Bu çocuk kendi rahat durmayacaktı, kendi kafir olacaktı. Bu sefer ana babasını da diyor, zorla gavur edecekti. فَكَشِينَا اِنْ يُرْحِقَوْمَا تُخْيَانَنْ وَكُفْرَىٰ Nerede yazıyor bu? Keh Suresinde Keh. Celcelede başıma geldi ya, ben bunu anlatıyorum. Onlar da haberlere ne diyorlar? Çocuklar iyi ki öldü demişim ben. Zaten yaşasalar gavur olacaklar. E ben Hızır Aleyhisselamıyım, o çocuklar niye gavur olsun? Anaların babaları Müslüman. Gölcük'teki, Ada bazandaki, şuradaki hep Müslüman insanlar. Halkımız Müslüman insan. Niye bunların çocukları gavur olsun? Nereden diyeceğim böyle bir şey ya? O çocuktan bahsediyorum ben. Yani teselli edeyim insanları diye. Ahirette yani kazanırlar. Sevap razı gelsinlerdi. Çünkü o bir tane yazar bir adı neydi? Hürriyet gazetesinde bir adam ne yazdı? Ey Allah gecenin üçünde efendim kan kustun, şey kim kustun kim kustun diyor. Ey Allah diyor. Sen diyor hiç mi acımadın insanlara? Diyor. Hadi bırak çocuklara da mı acımadın diyor falan. O yazıya ben cevap veriyorum. Allah kim kusmaz, Allah acır. Onun sırrı vardır, ahirette çıkar. Ana baba kazanır, cevap kazanır çok. O çocuk cennette bekler kapıda, anasını şefaat eder. Ben bunları anlat diyorum orada. Başını kes, sonunu kes, ortasından Efendim kuşa çevir. Kendisi diyor ki çocuklar iyi öldüler. Tak tak tak yazıyor oraya. Benim sesim yok. Sonra benim sesimi veriyor. O çocuk yasasaydı da kafir olsaydı. Ben neden bahsediyorum? <gülüyor> o çocuk bir tane o hızır anlatıyorum. Keri kesmiş. Ben o çocuk diyorum ona çocuklar diyor. Yazıda şimdi böyle. Böyle oyunlar etti. Sonra DGM'de savcı çekti beni işte. Bayağı da ayakta üç saat falan bende çok şekerim dört yüz beş yüz kaç gün emniyette sakladılar oradan oraya oradan oraya. Ya hasta mısın bilmem ne. dedim hastayım biraz falan. Neyse otur dedi. Sen oturtmazdım bize ama dedi biz seni oturtalım. Ben nerede oturtmayacağım seni? Ondan sonra yaşlı da adam. Bir şeyler de biliyor ha. Dedi ki sen niye böyle dedin çocuklara ben öyle mi dedim polisler kaseti çözmüş. Kaseti doğru çözmüşler. Kasette var o, o televizyon başka o başka. Çözümü bakıyor. Şimdi nasıl bu hadislere iman kişinin bu çıktı ya. Bu kaset çözümü. Bu benim vaazlarımı çözdüler. Bu işte. Ha, böyle doğru çözdüğüm vakitte bir, bir şey yok. Onları çözmüşler. E dedim bakın önünüzde ne yazıyor. Ben öyle mi demişim falan. E sen ne kazıyorsun? Ben dedim şey, ki suresinde efendim işte şu çocuktan bahsediyorum. Yani Allah hikmetli iş yapar. Falan. İşte yazdırıyor şeye. Kadında mubaşire var. Işte Yaz diyor işte. Benim sözlerimi yazdırıyor. İfade veriyorum ya. Falan. O da orada dedim bu Kehf suresinin kadın kadında Kehf suresi yazmış yeyle. O da biliyor o. Yaşlıydı savcı çok. Dedi yanlış yazdın dedi oraya. Kehf suresi heli dedi. Müftü bilmez şimdi be. <gülüyor> Tabii. Öyle savcılar da vardı ya işte o zaman. On seneye yakın oldu. Şimdi ne anlatıyoruz? Bu çocuk yaşaysa kafir olacaktı. Ana babasını zorla gavur edecekti. E ne olacak şimdi? Mevla bunu öldürünce bu çocuk böyle cennete gitti bunu vermede Ana babası da kurtuldu bunun şerrinden. Sonra onlara bir kız çocuğu verdik. Mevla karar vermiş o kararı da biliyor Onlara bir kız çocuğu veriyoruz o erkeğin yerine. O çocuktan da 12 peygamber doğacak. وَاَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا zekat مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمَا Ayet bu. Biz ne anlatıyoruz? Ha, o halde madem başına Gel eşin sen Hızır Aleyhisselam değilsin. Git efendim, bu çocuk gavur olacağı benziyor. Bunun kafasını kesmek lazım sen. Manyak mısın? <gülüyor> o ledünil mi? Allah'ın kazası, Allah'tan ona vahiy geliyor ya o sen. Sen ne bileceksin? Çocuk bozuk olacak. Öyle sen bozuk olacak dediğin çocuk evliya oluyor. Hiç çoluğa çocuğa dokunulur mu? Büyüğe de dokunulmaz. Sonunu biliyor musun? Herkesin sonu. Belli değil. Şimdiki efendim kilisede olan yarın camide olabilir. Şimdi camide olan yarın kiliseye gider. Herkesin sonu belli değil. Allah biliyor. Biz onu bilmeyiz. Ama Allah bir şey yaptıysa ilminden geçti. iradesinden geçti. İrade yani onun arzusundan geçti kudretinden geçti hikmetinden geçti rahmetinden geçti e o zaman bir zarar olur mu bunda olmaz mı sen gözün görmeye hak şerleri hayireyle zannetme ki hayireyle arif anı şeyreyler görelim mevlana eyle nelerce güzel eyler işte bu acayip bir şey ya şer gözügene hayır yapar zannetme ki başka bir şey yapar ama Allah'ı bilen onu anlar fark eder Allah'ı bilmeyen ne anlar o sadece zahire bakar Dış görünüşe göre bu zararlı. Yani altında aslan yatıyor. İki misali daha var. Led'ün ilminden. Kur'an-ı Kerim'de, Hızır Aleyhisselam'da. Onun için, keşke bu olmasaydı demektense diyor. Veya keşke bu olsaydı demektense diyor. Gökten düşmeyi tercih ederim diyor. Çünkü Rabbimin kazası, kaderi odur. Ona rıza göstermek lazımdır. Mesele bu. Meymun İbni Mihran Allah Hazretleri Onda bir sözü var, hikmetli. Bu da büyük zatlardandır. Sahabeden sonraki tabakalardan bunlar çok geride. Menlem yardabil kaza felesi li humqi dawa velali dai shifa. Allah'ın kazasına kaderine rıza göstermeyenin ahmaklığının ilacı yoktur. Efendim derdinin şifası yoktur. Öyle kafasız adamdır o diyor. Çünkü neden zaten başına gelmiş. Rıza olsa oradan kazanacak. Rıza olmayınca hem belayı çekiyor hem cevabı kaçırıyor. Yani ne dünyada ne ahirette hiç karı kalmıyor. Halbuki razı olsa sevap da kazanır. Razı olmayınca e, başından kaldıramıyor da belayı. Sevap da gidiyor. Çok enayi oluyor. Çok enayi oluyor. Evet. Bir hadisi kutsi bu hususta meşhur. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor. Men lem yardabı kadai ve lem yasbir ala belai. Fel yekruc min tehti semai ve lyatlub rabben sivai. Kim benim kazama kaderime rıza göstermezse, kim benim belama sabretmezse, benim göklerimin altından çıksın, kendine benden başka Rab arasında bulsun. Çok büyük sitem var. Çok büyük derdide var. Aman sabır, aman rıza, aman Allah'ımızdan hoşnutluk. Biz razı olalım, o da bizden razı olsun. Fazlu keremiyle inşallah. Güzel miydi dersin? Lazım mıydı? Hepimiz zaten... Stresten şeyden, sigortalar atmış vaziyetteydi. Güzel bir yatışma oldu. Öyle fırlamayalım, parlamayalım. Ondan sonra kızmayalım, öfkelenmeyelim. Niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor? Allah'ım Allah yaptıysa. Hayır var, demeyi Rabbim nasip etsin. Amin. Sadece demekle kaldırmasın, bu sözün tadını da kalbimize indirsin. Amin. İçimize sindirsin. Amin. Amin. Amin diyen dillere rıza makamı nasip etsin Allah. Amin ölmeden evvel rıza makamı üzere ölmek nasip etsin. Amin Allah'u salli Aleyh. Seyyidina Muhammedin ve ala ve Sahbi selleme. Evet. Kısaca şimdi bir iki mesele hemen duyuruyorum. Yalnız kalkmayalım. Hemen dua edeceğiz inşallah. Hadislere iman. Geçen söyledim size. Bu bizim sohbetlerimizden derlendi ama çok güzel bir derleme oldu. Şimdi insanlar hadisleri inkar ediyor. İlahiyatçıların çoğu inkar ediyor. Doçent profesör unvanlarıyla adamlar inkar ediyor. Şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden yardım istiyor. Onun hadislerine iman Allah'a imanla eşittir. Onun hadisleri Kur'an'la eşittir. Vahiy birbirinden ayrılmaz. Din Kur'an ve sünnetten ibarettir. Şimdi sünnet devreden çıkartılmak isteniyor. Sünnet demek hadisler demektir. Bu hadislere iman etmeyenler, itiraz edenlerin hemen hemen bütün şüphelerine bu derste cevap vermişiz. Bu kitap elinizde daim bulunmalıdır. En ufak bir itiraza bunda cevap bulursunuz. Hele bu kitaptaki bazı meseleleri kafanızda e, saklarsanız benim diyen hoca, müftü vs. doçent, profesör sizinle baş edemez. Adama bir giriş yaparsın, adam nereden çıkacağını fark edemez yani. Çok ilimler var burada. Siz artık medrese mezunu olup da hoca olacak bir durumunuz, çoğunuzun yok. Ama en azından bunlar, bizim canımız çıktı bunları anlayana kadar. Siz bunları hazır bedavaya konuyorsunuz. Bizim canımız çıktı, şu kadar bir sohbet yapmak için adam 30-40 senede bu ilimle uğraşması gerekir bu konuda. Çünkü bu, bu konular öyle kimse de bir yerde hazır bulmadık, ezberlemedik. Bu bir meleke oldu canımız çıkaraktan. Ha siz şimdi burada hazır bir ilim alıyorsunuz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ve bu hadislere imanı Muhammed Mustafa aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Hadislere iman bahşına. Ve son nefeste imanımızın kurtulması niyetine. O sünnetin hadislerin sahibinin şefaatine kavuşmak için. Şu hadisleri inkar ettiren... ...şu insanlara karşı bu cevapları ulaştıralım toplumumuza. Konuşmalar kalıcı olmuyor. Ama kitap kalıcı oluyor. Bundan dolayı da bunları biraz e, hafif tutuyoruz. Ucuz olsun, kolay olsun. Hani kağıdından mağdından pahalı olup da millete zor gelmesin. Çok dağıtılsın. Derdimiz çok dağıtılsın. Onun için böyle en az ikişer, dörder, onar... ...gücü olanlar dağıtsın. Resulullah Efendimiz'e mutlaka arz ediliyor... Onun hadislerine iman için yapılan gayretlerden o haberdardır. Ona göre o ümmetine şefaati hazırdır inşallah. Bunu size duyuruyorum. Şimdi Arifan dergisinde gereken ihtimamı gösterin. Ve okumalarınızı sakın terk etmeyin. Bu sayıda bayağı bir malumat var. Mesela benim fıkıh suallere cevapları yazmışlar. Ben şimdi rastladım bunu. Burada çok önemli büyü, sihir ve benzeri şeyler var mıdır? Varsa bunun giderilmesi için ne yapılmalıdır? Bayağı bir cevabım var benim burada. Mesela bunun için yeni gördüm. Şafii mezhebinde olan hem sünnet hem kaza kılar mı? Hanefilerde durum nedir? Mezhepleri anlamakta güçlük çekiyorum. Mezhepler peygamber zamanında yok. Şimdi dört mezhep var. Aralarında ihtilaflar var. Bu konuyu anlatın demiş. Bunlar çok önemli meseleler. Güzel cevaplar varmış burada meğer. Benim konuştuklarımdan alınmadır. Ama inşallah kardeşler elinizden gelen gayreti göstererek bu dergi de kitap niteliğindedir her bir konusunu hazmedin inşallah hele sonundaki o zikirler o zikirler sizi uçurur uçurur amel etseniz o Allah ismi şerifiyle İdris isimleriyle İdris aleyhisselama öğretilen isimlerle amel etseniz dünyanız ahiretiniz kurtulur mübarek cuma gecesinde inşallah o zikirlerden de istifade edin ve safer ayının her gün duasını okuyun bir sene beladan kurtulun o duada dergidedir. İnsanların istifadesine sunuluyor. Allah'ım ulaştırmayı nasip eylesin. Aile dergisi, çocuk dergisi, Onda da ilimler, hikmetler var. Uğraşıyorlar, didiniyorlar, hazırlıyorlar. Sıkıntılarımız var. İnşallah alın dağıtın inşallah. Allah hayrınıza saysın. Efendim şimdi bu fıkıh sualleri ben bıraktım cevabını. Vakit bulamadım. Uğraşıyorum. Şimdi gittim Arnavut köylerden geldim. Bir hacı amca bir sekiz on dönüm bir arazi vereyim dedi hayrınıma. Burada bir geniş sohbet yeri yapın falan. Adam da uyanık. Hoca gelmeden vermem demiş. E ben de kalktım gittim. Şekerim kaç yüz. Soğuk, dondum, elim ayağım. Ama Allah ondan razı olsun. Daha henüz e, kesinleşmemekle beraber size güvenemiyorum. Dersin Arnavut köy çok uzak gelmiyor. Ya ben her hafta demedim. Kandilden kandile kalabalık olduğu için... Geniş olsun millet sokaktan dönüyor diye. Orada bir sohbet yeri, konferans salonu gibi sohbet salonu yapılsa diye. Bilmiyorum ne diyorsunuz? İnşallah, ee, inşallah işte bak burada ben son kürsüde dedim ya bir kere. Bir kere dedim hemen oradan birisi mübarek bir adam. Üç dört tane cami yapmış, her yere cami yapmış. Ben diyor Mahmut Efendi cemaatten başkasına bir şey vermem diyor illa diyor. Siz diyor şey edin falan beni başkalarla uğraştırma diyor falan ya beni uğraştırmam sen diyorum Allah razı olsun dedim senden. Yaşlı baş Allah ömrüne bereket versin. Amin. Ne mübarek adamlar var ya ne mübarek adamlar var. Onlara uğraş her gün bir işle uğraşıyorum yani her gün. Bundan dolayı ben bu suallere cevabı Fatih Kalender hocaya havale ettim. Tam ehli sünnet alim efendi hazretlerimizin yolunda İsmaila'nın fıkıhı heyetinde. Bu kardeşimiz cevaplarınızı veriyor. 38-34'e soru yazıp boşluk bırakın, gönderin. Her cumartesi 8.30'da, akşam 8.30'da her cumartesi canlı yayın. Lale Gül Efendi, Hoca Efendi dinliyorsunuz. O fetvalar aynı bizim görüşümüz. Ehli Sünnet üzeredir, Efendi Hazretlerinin usulü üzeredir. E, suallerinizi 38-34'ten cevap alırsınız. Bana yazıyorsunuz da... Yani ayıp olmasın özür dileyerek söylüyorum. Buradan Oca Efendi'den cevap alacaksınız inşallah. Kusuruma bakmayın. Ben yetiştiremedim. Efendi de biraz kendini yorma dedi. Ondan dolayı o işten azat oldum inşallah. Bir de Lale Gül Efemin Efendi efendim kardeşler yeni bir yönetim oldu. Memnunsunuz inşallah. Efendim, müzikiler kalktı. işte enstrümanlar kalktı falan. Baya bir ıslahlar oldu. Sohbetler arttı. Ama pili bitti. Pili bitti ne demek? O pili varmış tüp tüp. Bir tüp bitti. Bir şey bitti. Vericinin bilmem nesi bitti. 15 milyar ora, 20 milyar bura, elektrik, şu, bu. Çok sıkıntı var diye. Arkadaşlar bildirdiler bana. Ne yapacağız, ne edeceğiz? O kaç şeyler yapılmış, saatler yapılmış. Lale Gül Efef saatleri diye. Onlar da ellerinde var. Bin bin tane. Bari usulü yukarıda Bari kermes usulü yukarıda arz ediyorlar size. Kermes usulü alabilen durumuna göre alıp da şunlarla da oranın sıkıntısı açılsa da bu tebliğ her yere ulaşsa inşallah. Bak şimdi İstanbul'da da çekiş gücü düştü. O şu andaki çekiş zayıflığı tamirdedir. Pilleri, tüpleri bitmiştir. 10 gün sürüyor tamir. O tamirden dolayı şu anda çekiş zayıftır İstanbul civarında. Ama onlar yapılıyor şimdi. Hepsi yapılıyor ama işte 5-10 gün içinde paraları hazırlaması lazım geliyor. Bitirirken verilecek. Böyle bir sorunlar, sıkıntılar var. O saatlerle de ilgilenirseniz inşallah, niyet edin Allah rızası için. Efendim tebliğ olsun, sohbetler ulaşsın diye sevabı sizin olsun inşallah. Allah Teala hayırlarınızı kabul etsin, Allah razı olsun. Kermes usulü onlar yukarıda satılıyor. Efendim, bu işin de usulü böyle, ben size ilan ediyorum. Ben aracıyım, ben bu işlerin muhasebesini bilmiyorum, bir şeyde karışmıyorum. Bir kar da almıyorum. Radyodan da bir kar bir şey almam, hiçbir yerden para almam bu sohbetlerden bir para almam, yani bir iş bilmem Allah rızası için sizle beraber ortak olalım inşallah Allah Rahman. amin Subhan rabbil aliyyil aleyh ve abel hamdülillâ rabbil alemin salatu vesselamu ala seyyidil mursalîne muhammedin ve alâ aliyye sahbî ecmaîn allâh minnâh ne seelûke el cennâh ne'ûdübike minennâr allâh minnâh ne seelûke rîdâke vel cennâh ne'ûdübike m'sekatıke vel nâr allâh minnâh ne seelûke el cennâh ve mâk al rabbi ilâh min kavlim ve amel min sallallahu taala aleyhi sallallahu taala aleyhi illa Bizim hakkımızda oynanmak istenen oyunlar bak dün gece ne haberler çıkmış Hiç daha haberim de yok Fatih Camii'ni bombalayacaklar cuma günü Çarşambanın üzerinden uçuş yapacaklar, yakın uçuşlar yapacaklar. Neler neler neler. Adamlar, ajanlar dolmuş hem de şalvarlı cübbeli. Adamlar diyormuş ki şalvar cübbe giymekten canımız çıktı. Bombalayacaksanız bu olayları yapın da biz de ajanlıktan bıktık demiş. Şalvar cübbeye alıştık artık demişler ya. Ya ne haberler çıkmış ya memlekette? Bir şeyden haberim yok. Ben de efendi hazretinin yanındaydım. Zaten bir şeyden haberim yok. Ne planlar, ne planlar. Allah'ım iptal eyle ya Başlarına ters döndürme akus yap. Allah'ım hakka yardım edenlere yardım eyle. Amin. İslam'ı koruyanları muhafaza ile ya Amin. Yani İslam ve Müslümanlar hakkında ne oyunlar düşünüyorlar başlarına çevir ya Rabbel Ali. Veya gayren lazım. Bizim hakkımızda ne planlar ne şeyler malzemelerini hazırlıklar iptal eyle ya Amin. Evet korunmamız ve muhafazamız için buyurun. Hasbunallah ve ni'mel ve kıy. Hasbunallah ve ni'mel ve kıy. Hasbunallah ve ni'mel ve Hasbunallâh ve ni'mel ve kîl, hasbunallâh ve ni'mel ve kîl, hasbunallâh ve ni'mel ve kîl, hasbunallâh ve ni'mel ve kîl, ni'mel mevla ve ni'mel nasîr, gufrâneke rabbenâ uleykül mesîr. Bütün sıkıntılarımızın açılması, belaların kalkması için, Yunus Aleyhisselam'ın tesbihini üç kere tekrar edelim içimizden gelerek, hep başımıza gelen belalar, biz nefsimize zulmettik, günahlarımız yüzünden böyle oluyor, Allah'ın bu belaları kaldırması için, Zulmümüzü, suçumuzu, günahımızı itiraf etmek üzere buyurun. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin Allah'ım sen zulümden münezzehsin. Allah'ım sen hiç bize zulmetmezsin. Allah'ım biz canımıza, nefsimize kıydık, zulmettik. Çok yanlışlar yaptık, suçumuzu itiraf ettik. Senden başkası bizi affedemez. Affeyle mağfireti. Amin. Tertemiz eyle buradan çıkmadan Allah'ım yüklerimizi kaldır Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımızdan nail eyle Allah'ım. Amin. Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik. ala seyyidina Velasim. muhammedin nebiyyil ümmi. nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el, -habibil al -il el azimil cahil. El -azimil cahil ve allaahi ve cahibe, Subhan Rabbi Rabbi al-azze ama yıçfoun ve selamun ala al-murseline ve al-hamdu ve selamun ala kaa Rasulullah, salat ve selamun ala kaa Habibullah, salat ve selamun ala kaa seyidelevelin ve laa khrin. F selamun ala al-murseline ve al-hamdu lillahi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve Veshayk'ın الكرام kiramı